Tam o sırada bir yelkenli diye vardı sevinçli bir ses ana direkten. Ya öyle mi? Bu güzel işte dedi Ahab. Birden doğruldu, alnında biriken fırtına bulutları dağılıverdi. Bu ölüm sessizliği içinde bu canlı ses, benden iyisini bile imana getirebilirdi. Nerede bu gemi? Önde sancaktan yana kaptan, rüzgarla bize doğru geliyor. Aman ne iyi, ne iyi ahbap. Keşke ermiş Paulus da aynı yoldan gelse de rüzgar getirse benim rüzgarsızlığıma. Ey koca dünya, ey insanoğlu, ne anlatılmaz benzerliklerle birbirinize bağlısınız. Dünyada yaşayan kımıldayan en küçük atomun bile insan ruhunda tıpatıp bir eşi var. Yabancı gemi rüzgarla el ele vermiş geliyordu ama rüzgar gemiden de daha çabuk geldi ve peki ot sallanmaya başladı. Dürbünle bakınca direkt başlarındaki gözcüleri ve asılı sandallarıyla bu teknenin bir balina gemisi olduğu anlaşıldı. Rüzgar gemiyi hızla uzaklara, herhalde başka bir av yerine götürüyordu. Pekot'un ona yetişmesi beklenemezdi. Onun için belki karşılık verir diye direğe bir işaret astılar. Burada şunu söyleyeyim ki, savaş gemileri gibi Amerikan balina filosu gemilerinin de özel birer işareti vardır. Bu işaretler bir deftere çizilir ve karşılarına gemilerin adları yazılır. Bu defterde her kaptanın elinde bulunur, böylece balina gemileri çok uzaklardan bile birbirlerini kolayca tanırlar. Uzun bir süre sonra yabancı gemi, Pekoot'un işaretine karşılık olarak kendi işaretini astı. Böylece bu geminin Nantucket'tan geldiği ve Yereboam adını taşıdığı anlaşıldı. Serenlerini doldurup bizden yana geldi. Pekoot'un karaltısına sokuldu ve denize indirdiği sandal çabucak yaklaştı. Starbuck'ın buyruğuyla konuk kaptan için Pekoot'tan bir ip merdiven sarkıtılırken, adam sandalın kıçından istemez der gibi elini salladı. Yereboğam'da tehlikeli bir salgın hastalık vardı ve kaptan Mayhev bu hastalığın Pequot'un gemicilerine geçmesinden korkuyordu. Kendisiyle sandaldaki denizciler hasta olmadıkları, gemisi bir tüfek atımının yarısı kadar uzakta durduğu ve arada tertemiz bir denizle tertemiz bir hava akıp gittiği halde Mayhev karadaki ürkek karantina kurallarına titizlikle uyup Pequot'a yanaşmayı kesinlikle istemedi. Gene de konuşmalarına engel değildi bu. Yereboğam'ın sandalı Pequot'un birkaç yarda yakınına geldi ve arada bir küreklerini kullanıp gemiyle yan yana gitmenin yolunu buldu. O sırada serin bir rüzgar esiyordu. Bizim Grandi yelkeni faça edilmişti. Sandal ansızın çıkan büyük bir dalgayla arada biri önümüze kayıyor sonra ustaca yine geri geliyordu. Bundan ve daha başka nedenlerden ötürü iki kaptan arasındaki konuşmalar ikide biri kesiliyordu. Bu da yetmiyormuş gibi bambaşka bir engel daha girdi araya. Yeroboam'ın sandalındaki kürekçiler arasında en olmayacak insanları görmeye alışık balinacıları bile yadırgatan garip bir adam vardı. Ufak tefek oldukça genç olan bu adamın yüzü çillerle dolu, gür saçları sarıydı. Uzun etekli, solmuş ceviz rengi acayip biçimli bir ceket geçirmişti sırtına. Ceketin fazla uzun olan kolları kıvrılmıştı. Adamın gözlerinde acı ve keskin bir deliliğin parıltısı vardı. Bu adam görünür görünmez Stubb bağırdı. İşte o, Town Hall gemisinin bize anlattığı uzun ceketli soytarı. Stubb bir süre önce Pequot Town Hall ile konuştuğu sırada Yereboam ve gemicilerinden biri üstüne anlatılan acayip öyküyü anımsattı. Bu öyküye ve sonradan öğrendiklerimize göre bu soydarı Yereboamın neredeyse tüm tayfalarını inanılmaz bir biçimde büyülemişti. Bu adam üstüne anlatılanlar şuydu. Niskayuna Şakers diye acayip bir mezhep var ya, işte bu adam o mezhep içinde yetişmiş, peygamber gibi bir şey sayılmış. O mezhebe bağlı delilerin gizli dinsel törenlerinde bu adam birkaç kez sözde göklerden iner gibi tavandaki bir kapaktan yere inmiş, Yeleğinin cebinde taşıdığı bir küçük şişeye kutsal yedinci tas deyip bu şişenin yakında açılacağını muştulamış. Yunayı bırakıp Nantakıt'a gitmiş. Orada delilerde ara sıra görülen o acayip kurnazlıkla uslu akıllı geçinmiş. Balina seferine çıkan Yereboam'a Acemi gemici olarak girmek istemiş. Almışlar onu gemiye. Ama gemi karadan iyice uzaklaşır uzaklaşmaz deliliği yeniden çıkıvermiş ortaya. Ben Cebrail'im diye tutturmuş. Kaptana hemen denize atlamasını buyurmuş. Yayınladığı bir bildiride kendisini denizlerdeki tüm adaların kurtarıcısı, okyanusların genel valisi ilan etmiş. Tüm bunları öylesine ağırbaşlı ve kararlı bir tavırla yapıyormuş. O taşkın hayal gücüyle öyle karanlık ve gözüpek oyunlar uyduruyormuş ve gerçek olan deliliği öyle doğaüstü bir korku havası yaratıyormuş ki, cahil gemicilerin çoğu Cebrail'in evliyalığına gerçekten inanmışlar. Korkmaya da başlamışlar ondan. Böyle bir adam gemide pek işe yaramaz nasıl olsa. Yalnız canı istediği zaman çalışıyormuş bu adam. Evliyalığına inanmayan kaptan onu kovmak istemiş. Ama Cebrail karşılarına çıkan ilk uygun limanda bırakılacağını öğrenir öğrenmez kıyametleri koparmış. Onu kovarlarsa geminin de içindekilerin hepsinin de başlarına korkunç belalar geleceğini söylemiş. Gemiciler arasındaki çömezlerini öylesine işlemiş, öylesine kışkırtmış ki adamlar birlik olup kaptana gitmişler. Cebrail karaya bırakılırsa gemide bir tek adam kalmayacağını söylemişler. Kaptan da ister istemez vazgeçmiş kararından. Cebrail ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin ceza görmesine de razı olmamış gemiciler. Böylece gemide dediği dedikmiş bu adamın. Kaptana da yardımcı kaptanlara da pek aldırdığı yokmuş. Hele salgın hastalık çıkınca büsbütün azıtmış. Veba dediği bu hastalık sözde onun buyruğundaymış. Dilediği kadar sürdürürmüş onu. Gemicilerin çoğu zavallı adamlarmış. Korkuyorlarmış ondan. Hele kimileri dalkavukluk ediyor, her dediğini yaparak bir tanrı gibi tapıyorlarmış ona. İnanılır şey değil tüm bunlar ama oluyor işte. Bu çeşit deliler üstüne anlatılanlarda insanı asıl şaşırtan şey bu adamların kendi peygamberliklerine inanmalarından çok başkalarını böylesine kandırıp büyülemeleridir. Ama neyse, dönelim artık Pekuata'ya. Ahap sandalın kıçında duran kaptan Mayhefe küpeşte'den bağırdı. Ben senin salgınından falan korkmam Ahpap, gel yukarı. O sırada Cebrail hemen ayağa fırladı. Unutma zehirli sarı sıtmaları unutma, korkunç vebalardan sakın. Kaptan Mahev, Cebrail, Cebrail sen diye bağırdı ama tam o sırada bir dalga sandalı ta ilerlere itti ve dalganın gürültüsü içinde kaptanın ne söylediği anlaşılmadı. Sandal yine geri gelince Ahab sordu, beyaz balinayı gördün mü? Unutma, delinip batan balina sandalını unutma, o korkunç kuyruktan sakın, bana bak Cebrail sana! Ama sandal sanki şeytanların oyuncağı olmuş gibi yeniden öne doğru fırladı. Birkaç dakika hiç konuşulmadı. Kocaman birkaç dalga uğulduyarak geldi geçti. O sırada gemide asılı ispermeçet balinasının kafası fena halde sarsıldı ve Cebrail peygamberliğine pek de yakışmayan bir korkuyla kafaya baktı. Dalgaların bu oyunu bitince kaptan Mayev Moby Dick üstüne korkunç şeyler anlatmaya başladı. Moby Dick'in adı geçtik de Cebrail yine ikide bir de kaptanın sözünü kesiyor, çılgın denizde sanki onunla iş birliği edip sandalı gemiden uzaklaştırıyordu. Kaptan Mayev'in anlattığına göre Yereboam limandan ayrıldıktan biraz sonra başka bir balina gemisiyle karşılaşmış. Ondan Moby Dick diye bir balina olduğunu bu balinanın etrafı birbirine kattığını öğrenmiş. Bunu can havliyle dinleyen Cebrail kaptana bir peygamber edasıyla onunla karşılaşırsa beyaz balinaya sataşmamasını söylemiş. Deli saçmaları arasında bu beyaz balinanın Şakers mezhebinin tanrısı olduğunu ileri sürmüş. Kutsal kitapta yazılmış gibi de kendi sözlerinin doğruluğuna inanmış. Bir iki yıl sonra gözcüler Moby Dick'i görünce ikinci kaptan Macy onu avlamak sevdasına düşmüş. Kaptan Mayhev de Macy'ye bu fırsatı vermek istemiş. Cebrail'in tüm uyarmalarına, korkutmalarına karşın ikinci kaptan beş gemiciyi kandırıp sandalını almanın yolunu bulmuş. Onlara uzaklaşarak bir hayli uğraştıktan çok tehlikeli ve başarısız birçok saldırıştan sonra Mobidike bir zıpkın saplamış. Bunun üstüne Cebrail kontra Baba Fingo direğinin başına çıkıp elini kolunu sallamaya tanrısına sataşan imansızların çok geçmeden başına bela geleceğini bağıra çağıra söylemeye başlamış. Macy balina avcılarının gözü pek gücüyle coşup taşarak sandalın başında ayakta durmuş. Kargısını Moby Dick'e saplamak fırsatını kollarken bu kocaman beyaz gölge denizden yükselmiş ve bir anda kürekçilerin soluğunu kesmiş. O kabına sığmayan zavallı ikinci kaptan kendini havalarda bulmuş uzun bir kavis çizerek elli yarda ötede denize düşmüş. Sandala hiçbir şey olmamış, kürekçilerden hiçbirinin burnu bile kanamamış ama ikinci kaptan da bir daha yüze çıkmamış.'' Bu arada şunu söyleyelim ki ispermeçet balinası avcılığındaki ölümlü kazalar arasında bu çeşidine sık rastlanır. Kimi zaman bir tek adam ölür gider başka kimseye zarar gelmez. Çoğu kez sandalın puvası parçalanır ya da sandala kumanda edenin üstünde durduğu kalas kopup adamla beraber denize fırlar. Ama işin en garibi şu ki bu biçimde ölen adamın ölüsünde en küçük bir yara bere görülmez çoğu zaman. Bu korkunç olay, Messi'nin sandaldan nasıl fırladığı gemiden iyice görünmüş. Şişe, şişe diye keskin bir çığlık atan Cebrail, ödü kopan gemicileri bu avdan vazgeçirmiş. Cebrail herkesin gözünde büsbütün büyümüş bu olaydan sonra. Her şeye çabucak inanan saf çömezleri Cebrail herkes gibi ya olur ya olmaz bir kehanette bulunmadı. Olacağı düpedüz gördü demişler. Böylece bu adam geminin başına tam bir baş belası kesilmiş. Mahev anlattıklarını bitirince Ahab ona öyle şeyler sordu ki yabancı kaptan dayanamayıp yoksa siz beyaz balinayı avlamak niyetinde misiniz dedi. Ahab evet diye karşılık verdi. Bunu duyar duymaz Cebrail ayağa fırlayıp Ahab'a dik dik baktı parmağını denize doğru uzatarak avaz avaz bağırdı. Unutma Tanrı'yı kızdırıp öleni şu denizin dibine gideni unutma. Tanrı'nın öfkesinden sakın. Ahap hiç aldırış etmeden başını çevirdi. Mahave dedi ki, ''Kaptan az kalsın unutuyordum. Aldanmıyorsam, posta çantamda bir mektup var senin yardımcılarından birine. Sarbak şu çantaya bir bak. Her balina gemisinde başka gemilere verilecek bir hayli mektup vardır. Dünyanın dört bir okyanusunda rastgele buluşmalara bağlıdır bu mektupların çoğu. Ya gideceği adamın eline hiç geçmez ya da yollandıktan iki üç yıl sonra geçer.'' Starbuck elinde bir mektup geri döndü. Bu mektup, kameranın karanlık bir dolabında dura dura, iyice buruşmuş, ıslanmış, yer yer küflenmişti. Azrail postacı olsa getireceği mektuplar bu biçim olurdu herhalde. Ahap, okuyamadın mı Ahbap dedi. Ver ben okuyayım. Ha evet evet. Amma da okunaksız. Nedir bu? Ahap yazıyı sökmeye çalışa dursun, Starbuck uzun bir değne kaldı, ucunu çentikledi, sandal gemiye yaklaştığı bir sırada bu mektubu Yereboam'dakilere uzatmak istiyordu. Ahap bu arada elinde mektup homurdanıyordu. Bay Har, e, evet, Bay Harry, bir kadının incecik yazısı bu. Adamın karısı olacak, evet, Bay Harry Messi, Yereboam gemisi. Aa, Messi'ye bir mektup, Messi de öldü. Mayhev içini çekti. Zavallı çocuk, zavallı çocuk. Karısından geliyor demek. Verin mektubu bana. Cebrail Ahab'a bağırdı. Yo sende kalsın o mektup. Sen verirsin Mesih'e. Nasıl olsa aynı yolun yolcususun sende. Kaptan Mahev, yaklaştı, al şu mektubu. Uğursuz mektubu Starbuck'ın hazırladığı değniğin ucuna takıp sandalı uzattı. Ama tam o sırada gemiciler kürek çekmedikleri için sandal biraz geriye düştü ve mektup bir büyüye tutulmuşçasına Cebrail'in birden uzanan eline geçti. Cebrail yakaladığı mektubu bir bıçağa geçirdi ve pekota geri fırlattı. Bıçak mektupla beraber Ahab'ın ayağının dibine düştü. O zaman Cebrail arkadaşlarına gerisin geriye kürek çekmelerini emretti ve hırçın sandal gemiden hızla uzaklaştı.